Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız 95.0'dayız. Kalmışlığa güreşiyoruz. Ee, yeni bir pazartesi. Herkese iyi bayramlar diliyorum bu arada. Evet. Umutlu, şenlikli değil mi? Barışçıl. Barışçıl. Kandasız, cinayetsiz. Umarım. Kansız. Kansız bir bayram. Dileriz. Dileriz. Ee, <gülüyor> efendim sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Kamusta Güreş gmail adresimiz var. Kamusta Güreş twitter adresimiz var. Kamusta Güreş instagram adresimiz var aynı zamanda.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 budur efendim bendeki güveç açıklaması beğendiniz mi? beğendim efendim iyi e, peki iyi bayramlar o zaman <gülüyor> evet e, bayramda, bayramda güveç yiyeceğiz yap da yiyelim canım nedir yani e, yaparım olur e, güveç, var mı evde güveç şöyle güveç kabında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 haklı genellikle metal kap. Ee, i̇smet Zeki Eyboğlu'na baktığımızda etimolojisine e, Farsça tengire'nin e, Arapçaya geçtiğini, Arapçada da çünkü tancara diye bir sözcük var bizim tenceremizle aynı anlamda. Şöyle bir e, geçiş olduğunu söylemiş İsmet Zeki Eyboğlu. Ten, tengire tencire olmuş, sonra tencare olmuş, sonra da tancara olmuş Arapçada. Arapçada aynı zamanda bu tencere sözcüğünü karşılayan Kıdr ve hallah sözcükleri de kullanılıyormuş. Ümit etimoloji ile ilgili çalışmalar yapanların hep böyle farklı farklı açılardan bakması var, araştırmaları var. Nişanyen'de Hepsine farklı. saygı duyuyoruz tabii. Tencere de açıklama Nişanyan'ın Arapça ve Farsça tancira veya tangire yani bakır pişirme kabı sözcüğünden alıntıdır diyor. Bu sözcük Arapçanın nakara yani bakırmış oydu, oydu çekişle şekil verdi fiilinden türetilmiş olabilir diyor. Hmm, ancak mantıklı. bu evet, ancak bu kesin değildir diyor. Bu fiil Aramice, Süryamice, nakar, taş, metal yani çekişle şekil verdiği sözcüğüyle eş kökenlidir demiş efendim. Ek açıklama getirmiş Nişanyan. Arapça veya Aramice kökenli olup bu dillerde kayda geçmemiş bir sözcüğün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 Evet, en son tabii gene bir tava çeşidi ama son zamanlarda çok kullanılır oldu bazı mutfaklarda en azından. Wok tava. <gülüyor> bu biraz Çin mutfağından geliyor. Yani bu W O K K şeklinde bir wok. Aynı zamanda yani arada bir H de var. Wok tava şeklinde de geçiyor. Şöyle bir tanımlama var. Özellikle Çin yemeklerini yapma konusunda kolaylık sağlayan geniş ve çukur kap... ...harlı ateşte yemeğin dibinin tutmamasını sağlıyor. O yüzden böyle özel bir yapısı var. Son zamanlarda Batı mutfağında da yaygın olarak kullanılıyor. Evet. Biz de evimize bir tane aldık. Aldınız mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kişisel bilgiler. Gerçekten bir şey yarıyor mu? Evet. Gerçekten harlı ateşte aniden yakmıyor...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 Karakaş için söylenilmiş. Ha, çok rastlık sürmüş evet, yani. Evet, rastlık sürmüş ama çok çok sürmüş demek ki.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 Sonra Türklük Kurumu Sözlüğü'nde şey var, bu çok iyi bildiğimiz tabii işte hani falanca yer kazan.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 Aramak manasında karşımıza hmm. çıktı. Falan İkisini şeyler. de kapsıyor aslında. Hem geziyorsun hem araştırıyorsun. Evet. evet çok ilginçmiş. Böyle. Kazanı şerif diye bir şey var. Yine bu Yeniçeri tarihsel bir şey. Yeniçeri hmm. ocağının yeniçerilerce kutsal sayılan kazanma kazanı şerif denmiş hmm. denilmiş efendim. Niye kutsal? Hani kar karınları doyduğu için mi yoksa o özel bir kazan mıymış? E, karınları doyduğun <gülüyor> için muhtemelen yani <gülüyor> işte. <gülüyor> İstersen bir şarkı nasıl verelim mi? istemiyorum Kerem. İstemiyorum <gülüyor> tamam peki vermeyeyim. <gülüyor> Çünkü kazanla ilgili son bir şey kaldı Türk Türk Kurumu'nda. Öyle canım. Ee, birinin birinden bahsedildiği zaman kazanı kapalı kaynamak diye bir ifade de varmış. Bu iç yüzü bilinmemek anlamına geliyormuş. Daha tekrar mısın? Kazanı kapalı kaynamak. Yani hmm. kapağı var içinde ne var anlamıyorsun hmm. şeklinde. Vay vay vay vay o zaman kardeş türkülerden gelsin. Gelsin. Ne geliyor?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 Sıcak su dolu madeni kapta tavaymış efendim. Hmm. E, tava ile ilgili bunlar var bende ikinci anlam olarak. Evet tencereye geçiyoruz. E, tencerede de birkaç deyime yer vermiş tüttli Kurumu sözlüğü. Tenceresi kaynamak geçimle, az çok yerinde olmak manasında zaten adı üstünde gibi biraz. Demin e, Kerem'in söylediği tenceresi kaynar maymunu oynarken de geçim yolunda keyfi yerinde manasına geliyor. Ben de bu kadar tenceresinde pişirip kapağında yemek diye bir şey var Duymuşsundur. evet deyimler i̇şte, sözlüğünde var Evet, tutumlu bir hayat sürmek en basit şartlarla yetinmek için bu kelam eğlenmiş efendim bu da güzelmiş değil mi Güzel. tenceresinde pişirip kapağında yemek Güzel. evet ikinci anlamda bunlar var bende o zaman ben deyimlere geçeyim Geç her zaman kullandığımız Ömer Asım Aksoy'un inkılaptan basılmış önce deyimler sonra atasözleri sözlüğünden birkaç seçki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 Ee, o da değersiz bir kişi öteki de işte birbirlerini bulmuşlar yakışmışlar birbirine manasına geliyor. Ee, bu kadar değersizliğin ağır e, bastığını ben e, bilmiyordum demeyeyim de bir olumsuzlama var aslında da hani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş da illa değersizlik manası e, şeklinde kullanılmıyor da günlük yaşantıda bazen. Birbirlerine pek de ama benziyorlar. Ama vardır yani. yani. Çok pozitif bir şey değil gibi ama değersiz, bayağı bir negatif bir kelime. E, tencereyi yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Evet, bütünüyle değersizlik ifade ediyormuş yani. Evet. Atasözüne geçiyoruz. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Hı, Duymamıştım ben, hı, ben bunu. Ben de duymadım. E, i̇çin için büyüyen bir olay, bir duygu çok geçmeden patlak verir manasında. E, efendim, kazanmayanın kazanı kaynamaz.